Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şiruri enfusina ve min seyyate amalina men yehdihillah felamudilla lah ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'du feya ibadallaha İttakullah, bâtiu. İnnâ Allah maa lâzîn ittaku, falâzîn hüm mûsino. Kâl Allâhü Teala, azze ve jal, fi kitâbhihi l-karîm. Awwâbillâhi min al-shaytâni l-rajîm. Bismillâhi r-Rahmâni r ve biyînatî min al-huda l l Bakara Suresi 185. ayette, mal olarak Cenab-ı Hak Ramazan öyle bir aydır ki, Kur'an o ayda inmiştir. Öyle bir Kur'an ki, insanlar için hidayet ve Rablerinden, Allah'tan beyinat olan, açıklamalar olan bir kitaptır. Ve hakla batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden Furkan'dır diyor. Evet, sevgili kardeşler Ramazan geliyor, gelecek derken geldi hemen hemen yarısı da geçti. Hoş geldi, sefa geldi ama e, hoş gidecek mi? E, bizi hoş bulacak mı? Biz ondan razı olsak bile o da bizden razı olacak mı? Onu bilmiyoruz eğer Ramazan'ın gelmesiyle gitmesi arasında bizde bir değişiklik olmadıysa başlangıçtaki aynı biz ortasında ve sonunda da aynı biz isek Ramazan bizden hoşlanmadı demektir. Çünkü Ramazan bizi değiştirmeye gelmişti. Ramazan'ın tekrar sunduğu ekstra ibadetler ve devamlı yapa geldiğimiz farizalar bizi değiştirmeye yönelikti. Eğer biz o ibadetlerle güzel bir şekilde değişmediysek, büyük ihtimalle o ibadetleri biz olumsuz anlamda değiştirdik, dejenere ettik, tahrif ettik. Mümkün bidatlerle onları Allah Rasulü'nün uyguladığı anlamın dışına çıkarttık. İbadetlerin değiştirmesi için onun ruhuna vakıf olmak gerekiyor. Sadece şeklen ibadeti yerine getirmek, kişinin gönlünü huşu ile kaplamadığından onda ciddi manada bir değişiklik gerçekleştirmez. Evet, biz olayların daha çok şeklini ele alıyoruz. Değiştirmesi gereken ibadetin özünü unutuyoruz. Mesela, e, hoca olarak e, gördükleri için bize çokça soru sorarlar. Namazda elimizi nasıl bağlayacağız? E, i̇şte ayağımızı ne kadar açacağız diye. Ama hiç gönlümüzü nereye nasıl bağlayacağız namazda huşuyu nasıl sağlayacağız, namazda lüzumsuz düşüncelerden nasıl kurtulacağız, namaz bizi nasıl değiştirecek, namaz bizim kötülüklerimizi bizden nasıl uzaklaştıracak gibi sorular hemen hiç sorulmaz. Yani varsa yoksa fıkhi anlamda şekilsel şartlar için işin iç yüzü, manevi tarafı, esas özü maalesef unutulmuş. İşte Ramazan'da da yer yer Ramazan'a ve Ramazan'ı Ramazan yapan Kur'an'a karşı tavrımız genellikle böyle. Evet. Ramazan'ın ibadetlerin bizi mükemmelleştirmesi, bizi asaba benzetmesi, bizi belirli oranda melekleştirmesi icap ediyordu. Bu ne kadar gerçekleşti? Henüz işin sonuna gelmeden, eğer hala sadece şekilsel olarak olaya bakıyorsak, işin ruhuna ermemiz gerekiyor. Evet, Allah'ın istediği gibi ibadetleri yerine getirememek, onu değiştirmektir. Ramazan'ı, Ramazan yapanın ne olduğunu biliyoruz. Ama bu konuyu sık sık tekrar etmiş olsak da yine tekrar etmek zorunda olduğumuzu da hatırlatmak istiyoruz. Ramazan sıradan bir zaman dilimi aslında. Diğer aylar nasılsa o da öyle. Farklı bir durum yok. Farklılık nerede? Bakın Az önce okuduğum ayet, Ramazan'ı bize nasıl tanıttı? Kur'an'ın indiği ay dedi. Sonra da Kur'an'ın özelliklerini anlatmaya devam etti. Farklılık Kur'an'da, Kur'an'ın o zaman diliminde inmesinde. Eğer Kur'an Ramazan'da inmeseydi, Ramazan'da diğer aylar gibi bir ay olacaktı. Ya da Kur'an Ramazan'da değil, söz gelimi Şevval'de inseydi, Şevval, halkın tabiriyle diğer ayların sultanı olacaktı. Ama unuttuğumuz, kaçırdığımız bir hakikat var burada. Kur'an Ramazan'a inmiş değil, Ramazan'ı değiştirmek üzere, Ramazan'ı yönlendirmek üzere inmiş bir kitap değil. Kur'an insana inmiş bir sadece o zamanda Ramazan ayında indiği için o zamanı bile mübarekleştiriyor, farklılaştırıyor. O gece, Kur'an'ın indiği gece, Kadir gecesi dediğimiz geceye kadir kıymet veren Kur'an, o geceyi nasıl faziletli kılıyor? Kur'an tabiriyle 30 bin geceden daha önemli, daha faziletli kılıyor. Bin aydan hayırlı, bin ayı da içinde gece bulunan 30 bin gece olarak ifade ettiğimize göre, o gece 30 bin geceden daha hayırlı oluyor. Niye? Kur'an o zaman diliminde indi diye. Aslında zamanların birbirlerinden pek farkı olmaz. Sadece Kur'an o gecede indi diye bu kadar geceyi faziletli kılan Kur'an esas bize indiğine göre bizi eğer gerçekten gönlümüze Kur'an indiyse, hayatımıza Kur'an yön verdiyse, biz Kur'an insanı olduysak gönlüne Kur'an inmeyen 30 bin insandan daha hayırlı olur. Kur'an bu mesajı veriyor aslında. Yoksa gecenin şu kadar önemli olması değil esas vurgulanan. Kur'an'ın insanı, Kur'an'ın geceyi, Kur'an'ın indiği herhangi bir şeyi nasıl güzelleştirmesi, değiştirmesi? Allahu alem, Kadir gecesinin hangi gece olduğunun tam kes kesinlikle bilinmemesi, bildirilmemesi bize şu hakikati ortaya koyar. Herkesin Kadir Gecesi farklı farklıdır, bilinmez. Hangi gece Kur'an'ı özümseyerek gönlümüze indiriyorsak, Kur'an'la dolu dolu bir gece geçirebiliyorsak, Kur'an insanı olabiliyorsak, o gece bizim Kadir gecemizdir. İsterse şevval ayında olsun, isterse falan günün falan zamanında olsun. İşte o zaman bizim kadrimiz, kıymetimiz artacak. 30 bin insandan daha hayırlı bir hale geleceğiz. Ama gönlüne, hayatına, inancına, zihniyetine Kur'an'ın inmediği bir kimsenin ne Ramazanı vardır aslında, ne kader gecesi, ne bayramı, ne seyranı. Kendini kandırmış olacaktır sadece. Demek ki işin içine iç yüzüne bakmamız gerekiyor. Ambalaj günümüzün insanı kanan insan vitrine aldanan insan, kaba, kılıfa çok önem veren, zarfa önem veren insan. Ama esas içine bakmamız gerekiyor. Bir kabı, bir zarfı kıymetli kılan, içindeki önemli, kıymetli olan husustur. Diyelim ki bir zarfın içinde bir ödül varsa, bir müjdeli haber varsa, o zarfı kutsallaştırmayız. İçindekini önemseriz. O sadece onun bir örtüsüdür, kabıdır deriz. Öyle bir anlayışa gelmişiz ki, içindekini önemsememişiz. Ondan dolayı kıymetlenen bir kabı, kabın kendisini önemsemişiz. Zarfı önemsemişiz, içindeki mazrufu, içindeki kıymetli varlığı yok saymış. Ramazan çok önemli. Niye önemli? İçinde Kur'an olduğu için, Kur'an indiği için önemli. Allah öyle diyor. Kadir gecesi önemli. Niye önemli? Kur'an'dan dolayı. Kur'an'ı çekip alsanız hiç de bir önemi yok. Ama biz işte o zarfı, o şekli öne çıkartmışız. Musaf'ın kendisi, yazısı, sayfası o mu önemli olan? yoksa içindeki Allah'ın ayetleri hükümleri, emir ve yasakları Allah'ın dedikleri mi önemli Ramazan'a yaptığımız bu e, yanlış yaklaşım aynen Kur'an'a da yanlış yaklaşımımızı neticelendirmiş Musaf'ı Kur'an yerine ele almışız yani üzerine yazılar yazılan kağıt parçası ciltlenmiş, musaf haline gelmiş olan e, kitaba, kitabın yazısına öyle değer vermişiz ki göbekten aşağı tutmamışız, abdestsiz ellememişiz, e, güzel kılıflar içerisinde güzel raflara veya duvarlara asmışız, çarpar çırpar diye düşünmüşüz, kazadan beladan sakınmak için yer yer değerlendirmişiz. Ama esas Allah'ın hükümlerini, ayetlerin kendilerini hiç de önemsememişiz. Verdiğim misali tekrar edeceğim. Bir meyhanede bile bir kimse Musaf'ın sayfalarından birini veya çoğunu ayağının altına almış olsa, İnanın meyhanedeki insanlar o adamı linç etmeye kalkarlar. Musaf'a karşı saygısızlığı kolay kolay affetmezler. Doğru mudur? Yani bir meyhanedeki insan bile Musaf'ın sayfalarına e, saygısızlığı çok ciddi bir suç olarak görür. İyi de namaz kılan insanlar Tevhid ehli insanlar bile Kur'an'ın kendisi ayaklar altına alınırken mecliste, mahkemede, okulda, sokakta, çarşıda insanlar Kur'an'ın emir ve yasaklarını önemsemez ayaklar altına alırken kimsenin sesi çıkmıyor. Gel de sen bu topluma bunlar Kur'an'a iman ediyor de ama Mustafa iman ediyor sayfalara iman ediyor onda bir şüphe yok. Allah'ın kitabına kimse yeterince değer vermezken, onun hükümleri önemsenmezken, ne devletin kapısından girer, ne okulun kapısından girerken, ha güzel sesli hafızlar, arada Kur'an-ı Kerim'i kıraat ederler. Halkımızda da oh gevşeyi verir. Ne güzel okuyorlar çocuklar. Sanki Kur'an bunun için indi. Güzel sesli hafızlar okusun, siz de dinleyin. Gönlünüz rahat etsin ve Allah da bu, bundan dolayı razı olsun. Kur'an bu yüzden indi sanki. Mukabele okunur Ramazanlarda, oh ne güzel ibadet ettik, Kur'an'a karşı görevimizi yerine getirdik. Ne yaptık? Yüzünden okuduk, hatmettik. Allah bunun için mi gönderdi kitabına? Anlamasınlar, önemsemesinler, emir ve yasaklarını umursamasınlar, yüzünden okusunlar. Japonca bir kitap da okursunuz öyle anlamadan. İngilizce kitap da okursunuz. Ne faydası olur? Kur'an şifadır, rahmettir. Ama bir şifayı elde etmek için bir ilacın prospektüsünü okuyarak şifayı talep edemeyiz. Hap kutusunu okuyarak o ilaçtan yararlanamayız. O İlacın nasıl kullanılacağını tarif eder. Nasıl kullanacaksak, öyle kullanırsak şifayı bekleriz. Kur'an da öyle. Nasıl ahlaklı olunur, nasıl kulluk yapılır, nasıl Allah razı olur, nasıl ekonominiz hastalıklardan kurtulur, krizlerden nasıl düzeltilir ülke, ülkenin devleti nasıl hastalıklı, ölümcül rahatsızlıklardan şifaya kavuşur. Kur'an'daki hükümlere bakarsınız işte o zaman Kur'an şifaya sebep olur. Kur'an rahmettir, berekettir. Ama o rahmetin nasıl elde edileceğini ayetlerden yola çıkarak elde ederiz, öğreniriz. Anlamını bilmeden bir kafire de okutturabilirsiniz. Cennetlik mi olacak o insan? Yani o zaman Google denilen e, bilgisayar e, programları cennetin merkezine gitmiş olur. Ne güzel sesli hafızları, ne güzel e, okuyuşları söz konusu. Evet, sevgili kardeşler Ramazan Kur'an ayı ama biz başka özellikleri öne çıkartıp Kur'an'ı da sadece şekilsel olarak ele alıp Kur'an'dan medet umacağımızı zannediyoruz. Tekrar bu konuları gündemleştirelim. Allah Kur'an'ı anlasınlar diye kolaylaştırmış. Haşa Allah'ın gönderdiği Kur'an anlaşılmaz dersek Allah'a iki yönüyle iftira atmış oluruz. Bir kullarını tanımıyor Allah yarattığı kulları anlayışlarını bilmiyor. 2- o insanların anlayışlarına uygun anlaşılacak bir kitap yazma, yazamıyor kabiliyeti yok. Anlaşıl, anlaşılmasın anlaşılması için yazamıyor anlaşılmaz bir kitap gönderiyor. Ahmed'in Mehmet'in kitabı kolay anlaşılabiliyor o insanları tanıyor, anlayışlarına uygun yazıyor ama Allah yarattıklarını bilmiyor, haşa. Tanımıyor, onların anlayışlarına uygun bir kitap gönderememiş. Bu inanç küfür değil midir? Bu inanç şirk değil midir? Bu inanç Kur'an inancıyla bağdaşır mı? Allah inancıyla bağdaşır mı? Nasıl oluyor da hala bazıları böyle diyebiliyor? Veya böyle demenin denilmesinin yanlış olduğunu bildiğimiz halde, şu anda sorsam, cemaatin içerisinde, şu cemaatin içerisinde, baştan sona Kur'an'ın malini okumayan nice insan çıkacak. Müslümanız, Allah'ın kitabına iman ediyoruz, Allah'ın dinini ondan öğrenmek durumundayız, ama daha okumamışız, anlamamışız, önem önemsememişiz. Mümkün mukabele okumuşsunuzdur veya hatim etmişsinizdir. Allah ne diyor? İnsan hiç merak etmez mi? Benim kitabım dediği kitabın neleri içerdiğini, Allah'ın kendisine ne tür mesajlar verdiğini insan bu kadar mı ilgisiz kalır önemsemez? O kitap nasıl bize i, hidayet verecek, nasıl yol, yol gösterecek? Efendim hangi cemaat ne kadar haklı, hangi cemaat dalalet ve sapıklık içerisinde? Hangi hoca doğruyu söylüyor? Soruya buradan başlarsanız doğru cevap veremezsiniz. Dini biz Ahmet'ten, Mehmet'ten, falan cemaatten, filan i, dernekten öğrenmeye kalkarsak, körebe oyunu gibi. Önümüze rast geleni ebe sayarız. Hoşumuza gittiği için arkasına takılırız. Allah dinini öğrenmemiz için kitap gönderdi. Ahmet Mehmet yanlış söyleyebilir. Doğruya isabet edemeyebilir. Bize doğru bir yolu gösteremeyebilir. Kur'an'ı Allah nasıl tanımladı? Hudellinnaz. <gülüyor> insanlara yol gösteren hidayetine sebep olan <gülüyor> dini öğreten hakla batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden bir ölçü. Dini niye Allah'ın kitabından öğrenmiyoruz? Bir meselede anlaşmazlığa düştüğümüzde ya da nasıl yapalım acaba dediğimizde hocaya mı gidiyoruz, Allah'ın kitabını mı açıyoruz? Ne yapmamız gerekir halbuki Kur'an çok net bir şekilde söylüyor eğer bir şeyden münakaşa münazaa ederseniz onu Allah'a arz edin sonra Resulüne arz edin diyor. Allah'a nasıl arz ederiz nasıl sorarız onun kitabına Allah'a soracağız Allah ne diyor acaba daha nice meselelerde kişilere endeksli bir din oluşturursak o kişilerin eksikliği, zaafı, hatası, yanlışı dinimiz olmuş olur. Ve problemlerin özü burada yatıyor. İnsanların birbirlerini tekfir etmesi, bir sürü fitneye, fesada sebep olması, kendi anlayışlarını din kabul etmeleriyle alakalı. Benim hocam yanılmaz. Benim cemaatim hata etmez. Benim mezhebim en doğru mezheptir. Öyleyse o dindir. Diğerleri, diğerleri batıldır. Kafirdir, fasıktır, şudur. Halbuki o bir yorumdur. O bir algılatmadır. O bir beşeri bir anlayıştır. Mezhep de olsa... İçtihat da olsa, alim de olsa, hoca da olsa o, tekrar edeyim, beşeri bir anlayıştır, Kur'an'a bir yaklaşımdır. Mümkün hata da edebilir, isabet de edebilir. Allah bizi, falan insanın yolunu takip etmeye çağırmıyor. <gülüyor> Kur'an'a uymaya çağırıyor. Nasıl uyacağız, nasıl Kur'an'a tabi olacağız? Örnek olarak Allah Resulü'nü gösteriyor. Rasûl nasıl yaptıysa, nasıl uyguladıysa, nasıl al, al, anladı ve hayata tatbik ettiyse. Modelimiz o. Onun dışında ikinci bir şahıs örnek olarak sunuluyor mu? Kur'an'a yeniden iman edelim. Kur'an'a yeniden sahip çıkalım. Biz Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. İmtihan kitabımız o. Allah öyle diyor. İmtihan kitabına hiç çalışmadık. Oradaki hususları bilmiyoruz. Nasıl yerine getireceğiz ve nasıl imtihanı kazanacağız dostlar? İşte e, yeniden iman tazelleyelim Yeniden iman edelim. O rivayetleri bir kenara koyalım. Ölçümüz Kur'an olsun. Allah Resulü'nün sünneti uygulaması olsun. Ve böylece hidayete yönelelim. Ramazan Ramazan olsun, Kadir Kadir olsun, bizim de kadri kıymetimiz artsın. 30 bin insandan daha hayırlı hale gelelim. Kur'an bizim hayatımıza yön verirse, biz de canlı bir Kur'an olmaya kalkarsak. Ela, inne ahsen el kelam ve ebleğe nizam. Kelamullahül Melikül Azizül Allam. Kemakal Allahü Tebaakebet Ala fil kelam. Ve iza kureel Kur'an, fıstemi ola ve ancitu la aleküm turhamun. Awwibillahi İslam, sadek